hocam, dua ederken şahsımız adına değil, bütün insanlar kapsayacak bir dua yapmamızın ehemmiyeti nedir? Haçta dua etmenin, duaların kabul edilmesindeki rol nedir? Saharullah ya, çok dua etsinler. Allah bana da güç kuvvet versin de. Bayılıncaya kadar eseler yine hakkada iddîmiş olmaz. Bu krizle. Sıyrılmak için bir dakika bile Uyumadan sabaha kadar Yalvarıp yakarsalar Yine Hakk'a Dayanış olmalısın Şimdiye kadar Arafattan boş dönüldüğünü söylememişler Yani bir iki Bir diş kırma olmuş da Fakat Allah yine rahmetini Gazabına sıbkatiyle bağışlamış Hüsnü manada Affetme başka cenab bakın Hakk'ın umumun hissiyatının seslendirilmesi şeklinde bir duayı camia ile dua etme belki alem-i kurtuluşuna vesile olur. Niçin öyle aralanmış bir kapıya karşıda kayıt kalıyorsunuz? Dua cemiyet kesbedersen ve bir ümmet Muhammed içine alırsa rahmet, Muhammed, Allah, Muhammed, Allahümmerhammeti Muhammed, eğer Allah'ın makbur kulağının duasıysa, o duada daha farklı bir espri aramak lazım. Şahsın adına, annem baban adına yaptığın dua değil. Bütün ümmeti Muhammed'i kucaklayan dua. Seni ebdal yapıyor. Böyle genel bünye, hani bünyenin sağlamlığı, hastalığı da duymasıdır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 açmaya zorlanması gerekli olan bir kapıdır. Güreği çatlasa, vazlar ordu ölse o kapının aralanması için değer. Allah insanın affedilip Allah'ın lütfuna mazhar olmasından daha büyük bir masariyet yoktur. Payeler, mansıplar, makamlar, bütün dünyalıklar onun yanında zerre kadar Kalır veya kalmaz Umarım ki af olam. Af olmasam yan olam. Hiç af olma ümidimi yitirmedim. Haç şeyi bir fırsat. İbadeti kübra. Af olanlar arasında. Burada bir lütfa asar insan. Onca ağlayan, sızlayan, dua çalayanı meylena getirin.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 Mültezim için bir şey söylenmiş, hacer Esad için bir şey söylemiş Bina Meruha için bir şey söylenmiş, Müzevfe için bir şey Çok özel Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü aksettiren Bizi de Mina'dakiler, gibi Arafat'takiler gibi Bağışlayabilir İşte bugün Cuma Millet Mina'da. Yarın Cumartesi Arafat'a çıkar pazar bayram. El birru la yubla ve zembü la yunse ve deyyanu la yemud ya'mel diyor hadis-i şerif. İyilik eriyip gitmez. Bu bir yerde bir diskete alınır, korunur. Günah unutulmaz diyor. Sahip unutmaz. Unutmadığına göre sen de unutmamaya çalışacaksın. Deyyan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 ve in yekû hayyem mehimin kad asaka ve lem yescüt li Bana çok gömlek gibi geliyor. Hey mehimin her hal mel yahvan olanım benim. Her ne kadar çok isyan etmişse de bir tek şeyi var ki senden başkasına secde etmemiştir. Ve law qatâ'tani fi'l hubbi erban ermenliksi de oluyor. Hacet ihtiyaç gayet. Ve lau kat'ateni filhubbi irben. Lema dayel faadu ila suvaka. Sen beni defterden silsen. Hiç ne yedirsen. Ne işe yararkin desem bile. Kalbim yine senden kopmayacak. Sen, sen deyip duracaktır. Başkasına meyletmeyecek. Dayel meylet. Lema ila suvaka.